Tekrar merhabalar herkese. Açık Galyur'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor. Stüdyoda Rita Ender'le beraberiz. Merhaba Rita. Merhaba, hoş merhaba, hoş buldum. Evet, e, iletişimden yeni e, çıkmış bir kitap vesilesi de senin kitabın e, vesilesiyle buluştuk. Kolay gelsin e, ismi. Alt başlığını söylersek belki daha çok çağrışım yapacak meslekler ve mekanlar bu. En azından Agostu takipçilerinin iki sene boyunca her hafta takip ediyor olduğum tahmin ettiğim bir bölümdü. Şimdi kitap halinde kocaman da bir kitap olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Öncelikle bu ilk kitap değil mi senin için? öyle deneyebilir mi? Hayır, daha önce bir biyografi kitabı yazmıştım ama biyografi kitabı. Evet, bu kadar ilk defa yazdım. Evet, epey epey hikaye var, çok iyi. Hiç, Hiçbir dışarıda bırakılmamış. Kısaca şöyle anlatalım: e, Ağustosun her sayısına hazırladığın mülakatlar vardı ve bunlar belli mesleklerden insanlarla, bu mesleklerini icra ettikleri yaşadıkları yerlerde. ...yaptığın söyleşilerde. Biraz anlatır mısın meslekler ve mekanları? E, tabii bu senin de söylediğin gibi... Agos gazetesinde... ...Haziran 2011'de başladığımız ve aslında... Bir, ...bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediğimiz... ...bir yazı dizisi oldu. <gülüyor> E, ...Agosto olduğu için ve benim mesela azınlık hakları olduğu için aslında azınlıklarla da buluşturmaya çalıştım ben konuyu. Evet. A, yapılan eski mesleklerin azınlıkların hayatındaki yeri neydi? Azınlıklar hangi meslekleri yapıyorlardı ve azınlıkların Hı. gidişiyle hangi meslekler yok oldu? Biraz bu da ister istemez ortaya çıkmış oldu sonucunda. Evet, bu böyle bir cibar, ilk motivasyon var mı kitabın içine baktığımızda mesela işte İsa Kalaton onu iş adamı kategorisine e, koymuşsun, doktor da var yani... Mesele evet. genişliyor değil mi sonra? Çünkü sebebini söyleyebilir misin bunu? Yani <gülüyor> Senin bir... da, tahminin daha doğru olacak galiba. <gülüyor> evet aslında şey genel bir panorama e, gibi e, daha çok aslında azınlık mı demediğim gayrimüslim mi demediğim çok da emin olamıyorum. E, ama işte hani e, egemen ideolojinin azın, azınlık olarak Hı -hı. koyduğu şimdi aslında nüfusları da doğrudan ...azınlık olma haline, e, işaret eden toplulukların içinden bireyler aslında. E, do, dolayısıyla hani ucu bucağı da yok. E, ni, niye bitirdiğin konusu biraz ilgimi çekmişti. Ben üzülmüştüm açıkçası <gülüyor> çünkü... E, ...belgenin fotoğraflarıyla filan ...Agus'un çok ayrılmaz bir parçasıydı. Nerede durdun? Mesela? Çok teşekkür ederim. Ben aslında biraz kabak tadı vermeme noktasında durmaya çalıştım. <gülüyor> çünkü... Ee, uzun bir süre iki sene bunu yapıyor olmak yani zorlamadan bulabildiğim şeyleri yapmak evet. daha değerliydi yani o, o süre boyunca zaten karşınıza bir sürü şey çıkıyor o gözle aradığınız için hı hı. işte bir algıda seçicilik onu mu gerektiriyor yoksa işte bir takım yönlendirmeler de oluyor tabi ki bir röportajı yaptığınızdan sonra Evet. Aklınıza benzer bir konuda başka bir röportaj fikri daha geliyor. Ya da röportajı yaptığınız insanların sizi yönlendirmesi de oluyor. Hı hı. Benim işte en işlemde şu işi yapıyor diyen çok insan çıktı hı hı. bu süreç içinde. Ee, ama bir noktada ben kendi mesleğimi de yapmak zorunda olduğum için bir aynı zamanda... Bir de bir var değil mi? <gülüyor> evet. Bir... Dediğim gibi ama keyifli bir yerde bırakmak hoş olacaktı. Reis'i kamya çizimlerini yaptı. Hı hı. röportajların Berç Arapyan'da fotoğraflarını çekti. Reis'i zaten biraz daha öncesinden bıraktı çizmeyi Berç hepsinin sonuna kadar geldi. Hı hı. Ama iyi bir noktada bıraktığımızı düşünüyorum. Evet evet gayet toparlı. Zaten yani bir yerde dur demek gerekiyor. Şimdi başka bir serinin de başlatmışsın başka bir diziyi. Onu ben bugünlerde galiba Agos'u en azından matbu olarak çok zaman harcayamıyorum. Her cumartesi dinliyor olsak da e, artık açık radyoda. O da isimler hakkında belki onu da bir işaret ederiz buradan. E, tabii bu e, yine ben gayrimüslimi kullanıyorum kendime de öyle dendiği zaman bundan Hı. tedirgin olmadığım için. Ama söylediğim gibi terminolojide sıkıntılar var kimi insanlar böyle anılmak ve böyle evet. kendilerinin böyle ifade edilmesini istemiyor ama ben söylediğim gibi kendim bunlar rahatsız olmadığı için söylemeye devam edeyim. Hı hı. E, sadece gayrimüslim azınlıkların taşıdığı isimlere odaklanan bir dizisi bu seferki. Çünkü e, taşıdığımız isimlerin bir anlamı var. Evet. Herkes bize sorar senin adın neden Rita diye ve bu bir açıklama gerektirir. Bu onun ...arkasında tabii ki bir hikayesi var. Bu ismin size verilişinin bir hikayesi var... ...ve bunun içinde tabii felsefi ve... ...geleneksel öğeler de var. Hı hı. İşte kimi topluluklarda... ...babaannenin adının verilmesinin belirli bir sebebi var. Kimi topluluklarda mesela... ...Bulgar cemaatinden... Hı hı. ...öğrendiğim kadarıyla... ...vaftiz olana kadar çocuğa... ...ismi söylenmiyor ve... Hı hı. ...vaftiz annesinin ve vafiz babasının onu... ...ismiyle kutsamasını bekliyorlar. Hı hı. Ya da mesela Yahudilerde sünnette... ...böyle bir şey var. Sünnete anına kadar... ...ismin söylenmiyor ve aslında sünnet döreni Tanrı ile olan bir sözleşme gibi kabul edildiği için... Hı hı. ...o sözleşme sırasında çocuğa isim veriliyor. Böyle hani dini ve geleneksel yönleri de var isimlerimizin. Bunun dışında ve yanında her zaman için Türkiye'de bu isimlerle yaşadığımız komik diyebileceğimiz... ...ve <gülüyor> ee, gerçekten hepimizi zaman zaman sinirlendirse de aslında sonunda güldüren hikayelerimiz var... Biraz işin bu tarafına bakmak benim şu sıralar hoşuma gidiyor. Çünkü ağır konularla uğraşıyorum. Doğru. Ağzını meselesinde. Hı hı. Kötü hikayeler dinliyorum. Bu aslında çok Türkiye'yi yansıtan olduğu gibi yansıtan. O mizah duygusunu çok güçlü şekilde ortaya koyabilen. E, işin olumlu tarafı diye düşünüyorum. Hı. Bu anlamda iyi geldi bana bunu yapmak. Evet yani o ağır hali kaldıracak, güldürecek hikayeleri de bulmak mümkün isim değil bir şey, dedektör gibi gözüküyor. Felsefi dedin ismin hani işte geleneksel manası ortaya çıkıyor, kültürel manası ortaya çıkıyor. Aslında biraz mesleğe de felsefi bir taraftan bakıyorsun. Ya ben bu kit kitabı üzerine tekrar düşünürken şimdi şimdi meslek edinmek, bir mesleğin olsun filan bu çok yine tabii ki böyle bir baskıyı herkes hissediyor e, hayatında ama artık galiba meslek ismini çok kullanmıyormuşuz gibi düşündüm. Hani ...işsizlik konuşuyoruz... Hı -hı. <gülüyor> ...çoğunlukla daha genel bir olgu olarak... ...doğru olabilir şeyde de kelimelerde... ...farklılık var yani eskiden avukat... ...ben avukatım avukatlar... Hı -hı. ...çalıştıkları mekana yazıhane derlerdi... ...şimdi yazıhane... Hı -hı. Niye ...kullanmıyoruz kimimiz ofis diyor kimimiz büro diyor... Evet. ...kimimiz iş diyor... Evet burada meslek aslında tam da şimdi nasıl hani ismin olduğu anda ismin sana söylendiği anda bir hayat başlıyorsa hı. bu meslekte de böyle bir şey var yani meslek olgusunda da hı. meslekle beraber aslında e, hayata atılıyorsun ve hikayen sanki oradan itibaren başlıyor hani çocukluk ve sonra mesleğe başlamak. Evet gibi. bu biraz kendini tanımlama biçimi oluyor insanın yani hı hı. sen bu hayatta ne yapıyorsun karşılığında vereceğimiz cevaba dair aslında. Evet. Evet kısa da bir cevap olabilir. Üzerine istemezsek evet, konuşmayabiliriz evet, evet. bunun. Ama benim bu kitapta yaparken söyleşileri yaptığım insanların için, yani çoğunluğu için bu bir kart çok daha ötede bir evet. duyguydu. Ve etkileyici olan da buydu. Yani bütün hayatlarını bu, bu işe adamış insanlar için kart vizitin üzerinde ne yazdığı aslında bir noktada çok önemli olmuyor. Doğru. Ve ortaya koydukları zaten anlatıyor oluyor bir şeyin. Evet, ne yapıyor oldukları... Nereye diyeceğim? Ait oldukları filan. Bunlar aslında bir nevi şu anda biraz eksikliğini de hissettiğimiz bir takım galiba dayanışma ruhunu da yani e, bence kuvvetlendiriyordur. Meslek rıfının gidiyor olması hayatımızda aslında başka birçok şey gösteriyor. Hı -hı. Peki mekanları e, niye zorunlu olarak düşündüm yanında? Çünkü şimdi bu arada aklıma şuradan geldi. Yani kitabı ilk açtığınızda. Hı -hı. İlya evet. Bey'le konuşmanız var. Durum malum Kelebek Korsi için. Çok da başka bir yere de aslında şey tekabül ediyor bu kitabın tartışması. Yani... Aslında benim kafamı kurcalayan bir şey. Her zaman iki soruyu aynı anda sormak mümkün olabiliyor ya hayatta. Bir mesleği evet. işte doktor olmayı ile alalım. İşte hayat kurtarmayı İstediğiniz için mi doktor olursunuz Hı -hı. yoksa doktor olma hoşunuza gittiği için mi hayat kurtarırsınız? Hani işte böyle ikili sorularla Hı -hı. karşılaşıyorsunuz sürekli Hı -hı. konuşurken bunu yaparken ve e, bu mekanlar için de aynı şey geçerli. Biz ilk gerçekten İlyavramoğlu'yla yaptığımız için röportajı mı mekanları dahil etmeliyiz bu işe dedik yoksa Hı -hı. mekanları da dahil etmek istediğimiz için İlyavramoğlu'ya evet. mı gittik? Onu çok hatırlamıyorum şu anda. Evet. Fakat Tabii kelebek korsenin içine girdiğiniz andan itibaren orada bir ayin yapmak isteyebilirsiniz öyle bir alan hala orası hı hı. ve kuşaklar boyunca evet. bu özelliği koruyabilmiş bir yer e, dönerci olması kimsenin hoşuna gitmemesi Aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> evet, yani... beklenir ama işte her zaman beklentilerimizi karşılamıyor çok daha karmaşık tabii yani kelebek korsesine şimdi uzun uzadıya konuşamayız sen yani hem hukuki kısmı büyük bir garabet hem oradaki başka sosyal ilişkiler de büyük sorunlar var filan. Ama çok açık ki yani bu kitabın belgeliği olduğu Meslekler e, dizininin e, şey yani biraz elezyona uğraması şeyle de paralel aslında. Bu mekanların da aslında e, yüz değiştiriyor olması ve İstanbul mu hangi İstanbul e, sorusunun sorulduğu günlerde böyle bir kayıt işlevi de e, görüyor diye düşünüyorum aslında. Evet yani İstanbul'da her zaman için İstanbul için üzülen insanların söylediği bir şey vardır ki yüzyıllar boyunca bir mekanın orada duruyor olmasını sağlayamıyor bu şehir. Sağlayamıyoruz bu şehrin insanları olarak ve bu gerçekten beni çok üzen ve İstanbul'da olma, olmaktan utandıran bir şey olabiliyor aynı zamanda. Evet. Yani Olsun, tamam. Çok melankuleye girmeyelim. Evet, o... madem <gülüyor> orada duruyor olmasının bir anlamı var ve o anlam için bir şeyler yapılabilirdi. Evet, halen de yapılabilir diye böyle bir umut ilgisini <gülüyor> <umut gülüyor> tamam, <ülkesini yukarı> <gülüyor> koyalım. Çünkü en nihayetinde birileri bu hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Burada en başında senin bir alıntın var Gros'tan. Hmm. Dün aslında artık dünyadan ayrılan işte Eduardo Gariano'nun da sabahki anma programında Ömer Madra söyledi. Bu işte meşhur Arosu Kadim Maya kültürüne dair niye bir şey bilmiyoruz? Zulun açıklaması Galeano tarafından hikayelerin ortadan kaldırılmış olmasıyla veriliyor. işte. İngiliz, vesaire kitaplarının yakılmış olması. Tam da hikaye anlatmak böyle bir şeye direnç aslında baktığınızda yani Galeano da dünyanın hikayesini başta anlatıyordu. İşte İstanbul'un hikayesi de biraz böyle şey Evet işte ama hikayede fotoğraf göstermek zorunda kalacağız böyle bir şeydi diye orada dürümcü olacak o tatsız taraf işin o. Evet her yerde dürümcüye <gülüyor> dönecek gibi geliyor haklısın. Peki şey madem sen herkese soruyorsun yani senin ilk motivasyonun neydi bu hikayeleri yazmaya başlarken? Bir şey var kafamda hani avukatlık mı değil mi belki gibi bir tereddüt vardı. Evet biraz o vardı ben... Yurt dışına master yapmıştım. Oradan dönüşte doktoraya devam etmekle avukatlığa başlamak arasında böyle uzunca bir dönem. Gidip geldiğim bir dönem süre geçti. O sırada ama aynı zamanda ben hep Türk e, liseden beri yazı yazıyorum. Güncel Hukuk Dergisi'ne düzenli olarak yazıyorum. İş arama yazmışlığım var. E, Ağustosta da, e, bu, gerçi bundan sonra başlamışımdır. E, ve o sırada e, bir şeyler boş geçmesin avukatlığa başlama dönemime kadar olan sürede bir şeyler yapıyor olmak istiyordum ve hı hı. içimden kafamdan geçen de her zaman buydu bu bu çelişkili duygu ve aynı zamanda yapacağın işin çok kıymetli olması önce senin için çelişkili duygu tam hangi çelişkili duygu işte ben kendi hayatımda ne yapacağım hı. meslek evet. olarak evet. devam evet. edecek miyim avukat olabilecek miyim işte biraz, biraz daha okuyacak mıyım yoksa işte tamamen başka bir şey yapacak mıyım ben kendime bu soruları soruyordum hı hı. ama o sırada gerçekten karşımda bir daha dünyaya gelsem ben kesinlikle bu işi yapardım diyen bunu bu coşkuyla yaşayan ve hakikaten o coşkuyla çalışan insanları görmek çok yüreklendiriciydi. Evet burada söylüyorsun ama da seni ikna eden aslında bu çalışma süreci galiba. Yani öyle, o, o kadar da kendimi haksızlık etmek istemem <gülüyor> çok, <gülüyor> çok uzun zaman verdim. Onu da okumak için ve doğru, sonrasında doğru, tabii yapmak için. Tabii, tabii ki. <gülüyor> evet. Mesleki olarak üstlenmek için belki. İşte evet. O, ara ara insan orada da şey oluyor yani sorguluyor. Soruyorlar ya Türkiye'de hukuk muharki avukatlık yapıyorsunuz. İşte onu biz de bazen soruyor oluyoruz. Belki de tam da o yüzden... ...işte avukatlık yapmak gerekiyor bir yandan da. Peki bu şeyle... ...avukatlık ile beraber ama... ...ihtiyaç ortadan kalkmamış ki şimdi... ...isimlerle e, devam ediyor oluyorsun. <gülüyor> <Doğru. gülüyor> nasıl açıklarsın peki? İşte aslında... Avukatlık yaparken yine açık, tam da buradan açıklayabilirim ama avukatlık yaparken bana sorulan bir soru bu. Senin ismin neden Rita? Hani benim de kendimle ilgili, bununla ilgili çok hikayem var. Çünkü Hı. işte geçen hafta bir duruşma sırasında hakim dedi ki Rumca ismin nasıl okunuyor? <gülüyor> Aynı şekilde efendim dedim. Sonra başka bir tane yine duruşmada başka bir hakim ne demek dedi Rita? Ama hiçbir zaman Mehmet Bey'in isminin ne demek olduğu sorulmaz. Onu çok iyi bildiklerinden değil. Evet. Zaten yeri böyle bir diyaloğun geçmesi için <gülüyor> olan bir yer değildir. Evet. Yani sonrasında... Arkadaşlarımızla konuşuruz bunu ya da işte başka bir alanda konuşuruz. Ama o duruşma sırasında Katip Zaptal ismimi geçirirken onu tartışmıyor olmamız lazım bir yandan. Evet. Ee, i̇şte bir, bir, bir, birisi sordu. Is... O bir ton tabii değil mi? Otoriter ton. Hani... Yani evet orada bir açıklama yapmanız gerekiyor ve işte bir, bir sürü e, refleksif cevap da gelebiliyor. O anda aslında düşünüyorsunuz ki aslında benim kim olduğumu ve kimliğimi mi anlamaya çalışıyor. <gülüyor> benim müvekkil çevrem genelde gayrimüslimler olduğu için aslında önündeki dosyayla da bir ilişki kurabilir onunla. Ona dikkat ediyorsunuz ister istemez. <gülüyor> Ve bu neden tartışılıyor? Benim bunu söylememe hakkım var mı acaba her şeye rağmen onu da düşünüyorsunuz. Evet. evet. Ben, ben de bunu çok yaşıyorum. Ve bu kitapla da yaşadım. Mesela ilk çıktığı gün e, şeyi, arkadaşım kitapçıyı aramış. Kitap geldi mi diye. E, işte İndir'in kitabı kitabımı demiş <gülüyor> kitapçıdaki arkadaş. Rita olursa mutlaka soyutta da indir olmalı. <gülüyor> indir diyor hmm. Kimin çevirisi falan <gülüyor> Hatta, Evet iletişim yayınının önden çıktığını hatırlatalım. Ee, bu kitabın meslekler ve Mekanlar kolay gelsin. Ee, başıyla evet toplamda 85 kişiyle 80 mekanda yapılmış süreçler bunlar. Bunu da söylemek gerekir. Evet yani şey de yani okuyucuya bırakmak istiyorum. Ee, tabii ki bir de seni de zorlamak istemiyorum kimler var diye, diye sormak hakikaten. Ee, seni zorlayacak olurdu aslında ama yani işte ben ufak bir şey yaparsam şöyle bir göz gezdirsem aslında Zangoş da kapanıyor. En başında söylediğimiz gibi kelebek korseli açılıyor. İlya Avramoğlu, orada Hanım var. Katya kiracı, yeni moda eczanesi, işte Demirci Gabi Usta. Hala Galata'da mı? Gabius'ta Galata'da Galata'da. Da o da hala... Galata'nın muhtarı şeklinde devam ediyor işin ama. Evet. Yorgancılar, Nuri Tokdizcan, Seyit Sesesi, Ayhan Koç bir Aile Müzesi Sesisi, işte çok muhlamacı Sevan Nizamyan vesaire. Evet. Ee, yani. Yani belki şu şu eklenebilir... ...ben de hı. şu anda senin aynı anda bakarken... Hı hı. ...söyledin ya İsa Kalaton dedin... ...bir iş adamı olarak evet. orada bir portre olmuş... ...bu yani biraz da şeyi sorgulamak için... ...birilerine bir sebep olursa çok mutlu olurum tabii... Ee, ...azınlıklarla ilgili bildiğimiz klişeler vardır... Evet. ...işte Yahudiler... ...parayı severler... ...dolayısıyla... ...iş adamı olurlar... Evet, Hayır. Yani Hayır öyle değildir... ...mesela burada bir avize ustası var... ...90 yaşında hala işe gitmek zorunda olduğu için... ...avize tamir ediyor tepe başında... <gülüyor> ...bu adam da bir Yahudi... ...veya bir cenaze müzisyeni var... ...cenazelerde piyano çalan birisi... ...onun da saltanatı sürdüğünü... ...söylememiz mümkün değil ama... ve piyano çalmayı biliyor... ...hiçbir şekilde... Yanıt, ...yanılmadan ve yanıltmadan karşısındaki... Evet. Hepsinin ayrı hikayesi var... ...tabii hiç indirgemeden... ...bakılabilirse şayet. Benim ama genel olarak... ...karıştırdığımda kitaba hep ...50, 60'lı... ...70'li yıllar hep bir anılıyor galiba. Yani çoğunlukla o yıllar anılıyor. Hep bu işte şu anda meslekleri... E, ...icra edenler için... ...belli dönüm noktaları. Bunlar çünkü işte... ...aslında ekonomik sistem... ...baştan tanımlanıyor. 80'lere doğru gidiliyor. Arada zaten büyük bir gasp e, söz konusu. Hı hı. Hep anlatılan aslında belli bir e, tarih aralı yani o e, zamanda anlatması açısından önemli tanıklıklar e, barındırdığını söylemek, söylemek ve altını çizmek gerekir diye düşünüyorum aslında. Yani çok şaşırtıcı bir şekilde mesela azınlık olmayan insanlara gittiğimde tesadüf eseri seçtiğim ve yani bildiğim insanlar onun yanında her zaman ustaları azınlıklara ...dair oldu, azınlıkların... Evet. ...işlerinden birileri oldu ve onları... ...andılar, Rumca kelimeler kullandılar... ...anlatırken evet. kendi mesleklerini... ...bu İstanbul'un hikayesiyle ilgili aslında... ...her şeyden önce... Hı hı. ...İstanbul'da ne vardı, kim vardı, ne yaşanıyordu... ...nereler, ne, kimindi... ...neredelerde, ne vardı, oraya bakmak... ...belki daha mantıklı. Evet, haklısın. İstanbul'un... E, ...hikayesi, İstanbul'un tarihi... ...İstanbul'un insanlar hakkında bir kayıt olarak... ...o zaman... E, ...diyelim bu kitap için ve ee, toparlamış olalım aslında ee, Rita Ender. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim ilk söyleşiyi seninle yaptığım için. Geldiğin için <gülüyor> heyecan verici bir iş. Ee, herkese bir tavsiye edelim. Kolay gelsin kitabını. Ve isimler kitabı için de yolun açık olsun. <gülüyor> teşekkür ederim. Evet kitabın ön sözüyle e, final yapıyoruz o zaman. E, burada bir ninni var bir jude espanyol e, ninnisi. Evet jude ve benim için teyzem ve eniştem jennet ve isim demek aslında bir noktada. Hı hı. Onun, onların sesinden bildiğim ve en çok söyledikleri şarkılardan biri bu. Evet, ninni. bir ninnin hayata hazırlıyor e, biricik oğlunu. Onla veda edelim jennet ve jacquesime de buradan selam göndermiş oldum. Hı hı. I'm